Yeşil Gündem Radyo Bir İstanbul'a Yeşil Gündem'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yeni bir haftaya başladık ve bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz Yeşil Gündem'de. Program yapımcımız Uğur Demir, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Mikrofonda ben Pınar Kundakçı Temel ve çok değerli program konuğumuzla birlikte. Önümüzdeki yaklaşık yarım saat süresince sizlerle birlikteyiz. Hemen bu haftaki konuğumuzu ve konu başlığımızı sizlere aktaralım. Konuğumuz kimya mühendisi, permakültür tasarımcısı Sayın Dilek Yalçın Demir. Alp'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Bugün permakültürü konuşacağız. Permakültür nedir? Yaşamımıza nasıl girdi? Ama tabii ki sizin yaşamınıza nasıl girdi? Onu da merak ediyoruz. İsterseniz öncelikle sizin öykünüzle başlayalım ama biraz sizi tanıyalım permakültürün tanımını yapmadan önce. Ben Hasan Kimya Mühendisiyim. Daha sonra işletme iktisadelerinin üstünü bitirdim. Ve ardından da tekstil firmalarında yönetici olarak çalıştım. Evlenip İngiltere'ye gittim. Altı sene boyunca orada yaşadım. Ve kızımın doğumuyla birlikte de Türkiye'ye geri döndük. Çünkü ben e, belimden bir ameliyat geçirdim. Onu kaldırmam, herhangi bir şey yapmam yasaklandı. Bir kalemi bile kaldırmam yasaklandı. Öyle olunca tekrar İngiltere'ye geri dönemedik. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olduk. Evet. Ve bu süreç içerisinde de e, bizim küçük hanım, Emmeyi reddetti ve ben her şeyi o emecekmiş gibi ayarlamıştım öyle programlamıştım biberon bile almamıştık eve evet. her şeyi hazırladık bir tek o yoktu Ama emmeyi reddedince bizim bütün program hayat her şey değişti ve mama vermek zorunda kaldım Mamanın içerisinde de soya lesitini vardı o soya nedir nasıldır nasıl üretiliyordur diye araştırdığım zaman da ilaçsız veyahut da GDO'suz üretilemeyen bir bitki olduğunu öğrendim O kadar çok üretilmiş ki artık evet. Zayıf düşmüş tohumlar <gülüyor> ve bu şekilde üretilebiliyormuş diye öğrendim Onun üzerinden de işte küçücük bir şey elinizde ona siz bir şey yapıyorsunuz Bir yemek vereceksiniz Kendinizde olması gereken ve beslemeniz gereken şekilde besleyemiyorsunuz Dışarıdan verdiğiniz mamanın içerisinde de bir sürü hem katkı maddesi var Hem bu tarz şeyler var Ben ne yapıyorum sorusunu sordum kendime Onları ve, okuyarak bilerek şimdi ben bunları nasıl küçük bir bebeğe verebilirim yedirebilirim kaygısı Aynen Zaten doğum sonrası hormonlar da değişmiş oluyor. İnsanın evet. fizyolojik yapısı da değişmiş oluyor. İyice böyle Git ne yapacağım, nereye gidecek bu iş diye. O sırada yolum slow food fikir sahibi damaklar grubuyla kesişti. Ve onların bir yazışma grubu vardı. O yazışma Hı -hı. grubunun içerisinde çeşitli faaliyetler yürütüldü. Ne yapıyorlardı onlar? E, slow food Hı -hı. biliyor tanıyor musunuz Hı -hı. bilmiyorum ama. Bir parantez içinde çok kısa olarak söyleyelim. İtalyan... E, İtalya'da başlamış Hı -hı. Carlos Petri'nin tarafından başlatılmış olan bir hareket İtalya'nın her yerinde Bakmış bir gün oturuyor En e, bilinen En turistik Roma merdivenleri karşısında Ama etrafındaki her şey Başka Hı -hı. ülkelerin yiyecek dükkanları Şeklinde biz ne yapıyoruz Sorusunu sormuş Fast food'a karşı olarak da slow Hı -hı. food Hı -hı. hareketini Başlatmış Hı -hı. Slow food iyi adil gıdanın Peşinde olan bir hareket e, Atalık tohumların ve bu şekilde üretimin devam etmesinin peşinde olan bir hareket. Dolayısıyla da grubun içerisinde ben de bu yazışmaları izleyerek çeşitli şeyler öğrendim. Ve arada da bir permakültür diye bir şey geçti. Sen bitkilere çok meraklısın. Onlarla ilgili şeyler yazıyorsun, çiziyorsun. Böyle bir şey var. Bir de bizim permakültür grubumuz var. Katılır mısın diye içeriden bir arkadaş sordu. Ve ben o gruba katılmakla hayatımı değiştirme yolunda adım atmışım. Bilmiyormuşum. Ee, ...oradaki işte çeşitli yazışmalardan da e, permakültürle ilgili olan şeyleri öğrenmeye... ...bir yandan da kendim araştırmaya başladım. Bu Permakültürün... öykü 10 yıl önce başladı. Evet. Kızınız Ece'nin doğumuyla birlikte evet. 10 yıldan Aynen. beri de devam ediyor. Buyrun sözünüzü böyle de bak. Ee, ve Türkiye'ye permakültürü Hı. kuran kişi Bill Morrison geldi ve kurs verdi. O kursu ne yazık ki kaçırdım. Hem bebeğim küçük olduğu için hem belimden rahatsız olduğum için... Ancak kursa katılanlardan bir arkadaşımız permobilis diye bir şey var. Bu hareketi başlatmak istiyorum. Bir toplantı yapalım mı diye sordu. Ve biz gittik. Onun evinde toplantı yapıldı. Deniz Üçok'un ve e, orada permobilis İstanbul grubunu kurduk. O grupla birlikte de İstanbul'un içerisinde 10 tane permakültür prensipleriyle çalışan bahçe yaptık. Ve o bahçeleri yaparken de ben permakültür tasarım sertifikası kursuna katıldım. Mustafa Bakır ile Ramis Kent'ten, Türkiye Parmakültür Araştırma Enstitüsü'nden eğitimimi aldım. O arada bizim ufaklık üç buçuk yaşına geldi. O sırada da e, okula göndermeyi hiç düşünmüyordum. Evde kendimiz bir şekilde hayatı kotarıyoruz diye düşünüyordum. Ancak... Akran eğitimi diye bir şeyin Elbette. farkına vardım. ve Herkes yaşıtlarıyla mutlu. Ne kadar oyun grubu ya da e, mahalle içerisindeki arkadaşlarla bir arada da olsa Hı -hı. çok yoğun bir şekilde bir arada olmayınca bazı şeylerin eksik kaldığını hissettim. Ve e, o sırada da babasıyla dolaşırken bir yerde bir anaokuluyla tanışmış olmuşlar. Onlar görüşmeye çağırdılar. Oraya gittiğimizde de ee, okulun sahibiyle işte bahçe çok büyük neden bahçede bir çalışma yapmıyoruz ben böyle bir eğitim aldım böyle bir şey yapabilir miyiz diye konuştum ve yapmaya karar verdik takas yaptık permakültürdeki alternatif ekonomilerden birini kullanmış olduk ben onlara doğa ve çocuk diye bir ders vermeye başladım okulda kızımı öğrenci olarak kabul etti böylelikle e, bir yandan da okul hayatı başlamış oldu benim için. Öğretmenliği hiç düşünmezken öğretmenlik başlamış oldu. Evet. İki sene anaokulunda, beş senedir de ilkokul ve ortaokulda bu çalışmalara devam ediyorum. Doğa ve çocuk dersi veriyorum. Ve bu 2012 yılında olmuştu. 2013 yılında da biz İstanbul'u Permakültür kolektifini kurduk. Seda Ergazi ile birlikte. Evet. Ona Eğitimimiz... geçeceğiz. Peki. Onun öncesinde biraz şimdi permakültür permakültür diyoruz bir tanımla isterseniz devam edelim birebir nasıl bir tanım vardı bir de az önce permakültür ilkeleri çerçevesinde hareket ettik dediniz nedir tamam. bu ilkeler onu öğrenelim Peki e, permakültürü etik temelli sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi diye tas tasvir ediyoruz tanımlıyoruz Permakültüre baktığınız zaman iki kelimenin birleşiminden oluşuyor Permanent Agriculture, permanent agriculture. <gülüyor> ee, ve kalıcı tarım uygulamaları diye açabilirsiniz evet. Türkçeleştirebilirsiniz ee, Bunu ben geçiş diye görüyorum ee, Konvansiyonel tarımdan şu anda yapılan tarımdan <gülüyor> Doğal tarıma doğru Hızlı bir geçişi sağlayabilmek için bir adım ara adım olarak düşünüyorum permakültürü. üç etik temeli var. Nedir bunlar? Bir tanesi doğayı korumak, bir tanesi hı. insanı korumak, gözetmek. Üçüncü ilke de elde ettiğiniz bunları yaparken elde ettiğiniz getiri her neyse bu ilk iki ilkeye vakf etmek. Bir şey yaparken bir herhangi bir şey yaparken hayatınızda dahi. Ben bunu yaptığımda doğaya zarar veriyor muyum sorusunu sormaya başlıyorsunuz kendinize. Diğer insanlara zarar veriyor muyum sorusunu sormaya başlıyorsunuz. E, su içeceksiniz, su şişesine bakıyorsunuz ya da suyu ben şişede almak zorunda mıyım diyorsunuz. Yanınızda termos taşımaya başlıyorsunuz. Evet. E, farklı farklı yerlere gidebilen. Şeyleri kendi hayatınıza Adapte ediyorsunuz Çevreye bambaşka bir gözle başla, bakmaya başlıyorsunuz Su Diğer... şişesi dediniz de Hemen bir parantez içinde bir şey paylaşayım ee, Ocak ayından bugüne devam eden Programımızda Yeşil gündeme gelen e, konuklarımıza Biz hiç plastik şişede su ikram edemedik Veremedik kabul etmediler Eğer cam şişede varsa alırız Ya da kendileri gerçekten termoslarıyla gelmişlerdi Bugün de siz cam şişeyi tercih ettiniz Buyurun lütfen Evet benim bazen taşıma problemim olabiliyor onun evet, için doğru şekilde tercih ettim. Ama normalde okula giderken yanımda benim de termosum oluyor. Kızımın da termosu oluyor benim de yanımda o oluyor. Evet. Ee, okullarla birlikte çalışabilmek için de şu anda ben formasyon eğitimi alıyorum. Pedagojik formasyon eğitimi alıyorum. Oraya giderken de yanımda aynı şekilde oluyor. Çok güzel. İlkelerden bahsediyorduk doğayı korumak insanı korumak ve üçüncü ilke olarak da bu iki prensibe sahip çıkmak. Ee, elde ettiğiniz getiril her neyse evet. ilk iki ilkiye vakfetmek Vakfetmek evet kendinize Yani sandım. biz mesela İslam Parmakültür Kolektifinde eğitimler Hı -hı. düzenliyoruz O eğitimleri e, sürdürülebilirliğimiz için belli bir katılım katkı payı ile gerçekleştiriyoruz Ama belli bir eğitim sayısından sonra belli bir şeye ulaştığımızda e, ücretsiz olarak eğitim yapıyoruz Katılım katkı payı olmaksızın Evet bu, o üçüncü ilkenin getirdiği, bize hayatımıza soktuğu bir şey olmuş oluyor ve onunla devam ediyoruz. Bir tarlanız var, bir sürü havucunuz oldu. O havuçlardan fazlasını bir başkasına hediye edebiliyorsunuz veyahut da takas yapabiliyorsunuz. Bu üçüncü ilke. Üçüncü ilkeye örnekler şeklinde düşünebilirsiniz. Yani... Bunu nüfus planlaması diye de düşünebilirsiniz bir popülasyonu planlamak diye de düşünebilirsiniz evet. e, ortamdaki fazlayı diğer kaynaklara aktarmak diye de düşünebilirsiniz evet. Ve dediğim gibi hayat biçiminize dönüşüyor etik olup olmadığını sorgulamaya dönüşüyor benim bu suyu almam etik bir şey evet. mi bu e, hareketi yaparken diğer canlılara zarar veriyor muyum Doğaya zarar veriyor muyum? Sorularını kendi kendinize sormaya ve sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve hayatınızda birçok mihenk taşı yer değiştiriyor bu şekilde. Hmm. Dünyada ve Türkiye'deki durumu merak ediyorum permakültür açısından. Bu hassasiyetlerimiz açısından durum nedir? İsterseniz dünyadan başlayalım sonra ülkemize gelelim. Ee, i̇lk olarak Avustralya'da başlamış bu hareket. Ve Avustralya'da bu konuyla... Çalışan çiftlikler var. Ve oradaki çoğu insanın da bahçeli evleri olduğu ve bu bahçeler de büyük olduğu için bahçelerinde çok rahatlıkla çalışabiliyorlar. Evlerini çok rahatlıkla tasarlayabiliyorlar. Türkiye'deki geçmişi ise işte bir 11-12 sene bilinen geçmişi. Daha öncesinde çalışmalar yapanlar var ama böyle herkes tarafından tanınan bilinen geçmişine dayandığınız zaman bir 11 senelik geçmiş var. Evet. Onun içerisinde de bayağı yol kat edildi. Arkadaşlarımızdan e, çiftlikler kuranlar oldu. Şehrin içerisinde permakültür hareketleri devam ediyor. Hı hı. Ben de şehrin içerisinde en çok tüketenlerin şehir olması sebebiyle bir şeyler yapılmasından yani kırsala gidip de kırsalda tek başına bir şey yapmaktansa şehrin içerisinde gruplar halinde şehri dönüştürebilecek hareketler yapmaktan yanayım. O yüzden de şehirdeyim. Ve e, şehirde mesela e, yaşarken atık üretiyorsunuz. Hı hı. Bir zamanlar Ümraniye'de çöplük patladı bu yüzden. Evet. Metangazı çıkışı hı, sebebiyle. Sıkışmasıyla. sıkışmasıyla. Ve o atıkları e, dönüştürebileceğinizi biliyorsunuz. Elinizdeki, mutfağınızdaki organik atıklardan sizin kompost yaparak yeniden toprak üretebilmeniz, ve o toprağın içerisinde bir şeyler ekip yetiştirebilmeniz mümkün. Programın sonunda bir örnek verir misiniz kompost yapımına dair? Elbette. Peki. Ve bu şehirdeki e, her evin çıktısını bu şekilde değerlendireceğinizi düşünürseniz çok büyük bir kaynak var aslında. Ve toprağın 100 ila bin yılda normal şartlarda doğada üretilebildiğini de düşünebilirseniz eğer e, bunu üç ay, beş ay gibi sürelerde... Evinizde kendinizin yapabileceğini bilirseniz ne kadar büyük bir kaynak ve yerine koyabileceğiniz ne kadar büyük bir değer olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Hı hı. Ve e, herkes şu anda İstanbul gibi bir şehri düşünürsek gıdasını şehir dışından getiriyor. Evet. Ve kendi evinde, balkonunda ufacık da olsa bir şeyler yetiştirmeye başlarsa bu sefer e, o gıdanın gelip gidişi sırasında kullanılan... Karbon ayak izinizi azaltmış oluyorsunuz. Harcadığınız şeyleri değiştirmiş oluyorsunuz. Kaynaklarınızı farklı bir yere aktarmış oluyorsunuz. Bu da çok büyük getirisi olacak bir şey şehir için. Özellikle şimdi betonların içerisinde yaşadığımızı düşünürsek eğer. Bir de ekonomik boyutu var tabii ki bize dönecek olan. Elbette, elbette. İstanbul'da kalmıştık. İstanbul Permakültür Kolektifinin sizin dahil olmanız ve onlarla birlikte çalışmalarından orada kurduk. ...özür dilerim, kurucusu olduğunuz Permakültür İstanbul Kolektifi. Biraz bundan söz edelim mi? Eğitimimiz sırasında bazı konular... Çok derinliğine anlatılamıyor 72 hı hı. saatlik tü, e, permakültür tasarım sertifikası kursu 72 hı hı. saatlik bir eğitim evet. Yaklaşık 12 gün sürüyor hı hı. Ve o eğitim içerisinde size çok e, detaylı bazı şeyler anlatılamıyor hı hı. Ana konular, ana başlıklar geçiyor Detaylandırmayı daha sonra öğrenmeniz gerekiyor hı hı. Ve biz o detayları öğrenebilmek amacıyla da e, 2013 yılında İstanbul Permakültür Kolektifini kurduk Seda Ergazi ile birlikte İlk eğitimlerimizden bir tanesi solucan komposto eğitimiydi. Evimizde nasıl çöplerimizi dönüştürebiliriz şeklinde. Ee, onun ardından çeşitli arkadaşlarımızın hikayelerini dinledik. Ee, onlardan bir tanesi Sinek Sekiz yayınlarından İrem Çağıldı. Ee, kır Çocukları var Ankara'da bir hareket... Onların köyde olan çalışmaları var. O çalışmalardan örnekleri Özgen Saatçi arkadaşımız bize anlattı. O Yayman'la birlikte tohumlar üzerine konuştuk, Buğday Derneği ile birlikte. İlk çalışmalarımız bu şekilde başladı. Onun ardından da kendi kendine yeterlilik atölyeleri, parmakültürle ilgili eğitimler, çeşitli seminerler, konuşmalar şeklinde de devam etti. Hala da sürdürüyoruz. 2013-2019 olduğuna göre 6. 6 yılımız, yılımız 7. yılın içerisindeyiz hatta evet. Şimdi özellikle günümüzde kent yaşamında permakültürel bir yaşam tarzını benimsemek Daha maliyetli bir uğraş gibi gelebilir Böyle bir kanaat var Bunu nasıl yorumlarsınız? Ee, Bu bir yanılgı mıdır? Bence yanılgıdır <gülüyor> evet. Bunu eğitimlerin ücretli olması yüzünden düşünüyor olabilirler ancak eğitimler yaklaşık 12 gün boyunca bir eğitmen size hayatını vakfediyor ve sabahleyin saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar size bir eğitim veriyor. Onun hayatını sürdürebilmesi için, sürdürülebilirliği sağlayabilmek için de belli bir karşılığı olmalı. Onun ücreti talep ediliyor Permakültür eğitimleri sırasında kendi hayatınıza uygulamaya başladığınızda ise o ücreti kat ve kat geri alıyorsunuz zaten. Ne demiştik? Atıkları demiştik. İşte suyu yanınıza götürmek demiştik. Veyahut da e, seçtiğiniz çeşitli seçimlerle hayatınızda yaptığınız Minicik değişikliklerle onu kat be kat geri kazanıyorsunuz Bir şeyin farkına varıyorsunuz ki moda bir çılgınlık Modanın peşinde koşmanız gerekmiyor Her gün farklı bir şey giymeniz gerekmiyor evet. Bunu seçerken etik mi üretilmiş diye dikkat ediyorsunuz Etik üreticiden alıyorsunuz Veyahut da kendiniz yapmaya başlıyorsunuz Bütün bunlarda sizi çılgın şekilde para harcatan bir sistemin içerisinden çıkartıp kendi özünüze döndüren ve minik şeylerle de yaşamın mutluluk getireceğini anlatan bir hale dönüşüyor. Ve bunların da maddi açıdan eğer kıyaslarsanız e, size getirisi oluyor. Manevi hazlı ise çok çok, çok daha fazla oluyor. Parayla ölçlemeyecek bir şey. Aynen. Aynen. Ee... Bilginin her zaman için farkındalık yaratmadaki büyük gücüne inanırım. Bu atölye çalışmalarından da biraz bahsetmenizi isteyeceğim ikinci bölümde ama şimdi daha önceki bir röportajınızda permakültüre riayet eden bir yaşam tarzını benimsemenin küçük işletmeleri koruduğuna dair bir açıklamanız olmuştu. Bu nasıl mümkün? Bize bu zinciri, bu oluşumu biraz anlatır mısınız? Biz her zaman küçük güzeldir diyoruz. <gülüyor> küçük başlamanın, küçük adımlar atmanın Büyük adım atıp da birdenbire boşluğa düşmekten çok daha fazla şey getireceğini düşünüyoruz. Aynı şey küçük üreticiler için de geçerli. Şu anda dünyadaki e, sizin yiyeceğinizi karşılayan küçük üreticilerin sayısını topladığınızda büyük, büyük üreticilerden çok daha fazla bir gücün olduğunu görüyorsunuz. Ama onların gücü kısıtlanıyor, sınırlandırılıyor ve büyük olan küçük olanı yutmaya çalışıyor. Oysa küçükleri desteklediğimizde, hı hı. küçük üreticilerden tercihlerimizi yaparak ürünlerimizi satın aldığımızda onları ayakta tutabilme gücüne kavuşturmuş oluyoruz. Yani e, ben bir yerden eğer bir bitkiden yararlanacaksam, yiyeceksem, salatalık yiyeceksem, hı hı. domates örneğini vermek istemiyorum. Çünkü herkesin bir domates çılgınlığı var. Evet. Herkes balkonumda domates yetiştireyim, <gülüyor> mutfağımda domates yetiştireyim. Bir... Domates... Artık o kadar içimize girmiş ki ben onu biraz içimizden çıkartmak istiyorum. <gülüyor> salatalık istemiyor. olsun bu sefer. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Örneğimiz. Ben bir yerden salatalık satın alacaksam. Sadece salatalık satın almayayım zaten. Yanında marulumu da alayım, işte rokamı da alayım, <gülüyor> maydanozumu da alayım. Ve bunu yaparken de gideyim en yakınımdaki, bana şehir içerisinde <gülüyor> mümkünse değilse eteğindeki en yakın üreticiye diyeyim ki ben senden her ay şu kadar bir şey istiyorum. Roka istiyorum ya da işte maydanoz istiyorum. Ben evimde tüketim, kendi tükettiğim şeyi biliyorum yaklaşık olarak. Bana bunu üretir misin? Hmm. Ve eğer karşılayabiliyorsam da bak bu da ödemesi deyip onu destekleyerek başlatırsam eğer ve bu süre gelirse eğer o ayakta kaldıkça ben de ayakta kalacağım. Karşılıklı birbirimizi desteklemiş olacağız. Çok önemli bir olacağız. bakış mı? Ama ben gidip de her gün süpermarketten ürünümü alıyorsam onun arkasında kim olduğunu, ne olduğunu, neyi desteklediğini bilmiyorum. Ve baktığınız zaman onun arkasındaki güçlerin de hem ilaç üretenler, hem tohum üretenler, hem aşı üretenler, hem yani hem istediğimiz şeyleri yapanlar, hem bize kötülük yapanlar olduğunu görüyorum. Oysa hmm. benim bildiğim, tanıdığım küçük bir üretici var orada. Ne onu Neden desteklenmesin Çok doğru. Bununla ilgili Sürdürülebilir Yaşam TV'de çok güzel bir film var benim çok sevdiğim ve hep eğitimlerde anlattığım Dünyanın Ucundaki Bahçe adı. Evet. Rosemary Marov diye bir permakültür tasarımcısının Afganistan'a giderek Afganistan'daki insanları yeniden hayatın içine savaş evet. sonrasında yeniden hayatın içerisine nasıl çekebildiğini gösteren oradaki çocukların beslenme eksiklikleri yüzünden başlarına neler geldiğini evet. ve daha sonrasında neler yapabileceklerini anlatan bir film Sosyal Permakültürü çok iyi anlatan bir film. Çünkü permakültür sadece ekmek, biçmek değil. Evet. Ee, 700 küsur sayfalık kalın bir kitabı var. Permakültür Hı. Tasarımcısının el kitabı adı altında. Bizim de e, referans aldığımız kitap bu. Bill Mollison yani permakültürü kuran kişi diyor ki %65'i o kitabın aslında sosyal permakültür. Siz şehrin içerisinde ağlar bağlar kurmazsanız veyahutta da gittiğiniz kırsalda komşularınızla iyi geçinmezseniz sıkıntı olur. Ve o sıkıntılar bütün her şeye yansır, bütün hayata yansır. Peki, şimdi atölye çalışmaları demiştik. Son 5 dakikalık bir süremiz kaldığını arkadaşlarım işaret ediyor. Biraz atölye çalışmalarından söz edelim. Bahçelerden bize bilgi verin. Ve permakültürün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Onu da öğrenelim. İlk gelecekten başlayayım isterseniz tamam. permakültür permakültür olarak da kalabilir hı hı. onarıcı tarım başlığı altında farklı şeylere de dönüşebilir Çünkü şu anda sadece permakültür yok bütüncül yönetimde var Türkiye'de bu da yapılmaya başlandı hı hı. Anadolu meraları var ee, onlar da hayvan etkisiyle arazileri güçlendirmeye çalışıyorlar ve toprağı yerinde tekrar üretebilmeyi amaçlıyorlar bununla ilgili çok güzel çalışmaları var. Bütün bunları birleştirdiğimizde yani Fukuoka'nın yaptığı doğal tarım, permakültür hepsini bir başlık altında topladığımızda onarıcı tarım diyoruz. Çünkü toprağı onarmakla da başlıyoruz bir yandan. Bunun Epey bir yol kat edeceğini düşünüyorum 10 senede çünkü baya bir şey değişti baya çok insan bu işin içine girdi baya kafalar değişti dolayısıyla da e, permakültür olarak da devam edebilir onarıcı tarım başlığı altında da devam edebilir diye düşünüyorum Peki atölye çalışmaları? Atölye çalışmalarında kendi kendine yeterlik atölyelerimiz var. Bir de bu işte kompost eğitiminden permakültür eğitimine kadar pek çok farklı konuda eğitimlerimiz var. Nasıl katılabilirler bizi dinleyenler şu anda? İstanbul Permakültür Kolektifi'nin Instagram hesabı var. ...web sitesi var, e-mail adresiyle hangi atölyemiz açıksa kontrol ederek... ...etkinlikler sayfasından web sitesi üzerinden oradan başvuruda bulunabilirler ve katılabilirler. Şu anda açık olan perşembe gününe iki tane atölyemiz var. Ee, bunu tabii Neler yapacaksınız? E, mozzarella peyniri yapacağız, ardından da evde sabun yapacağız. Kendi hmm. kendimize nasıl sabunumuzu yaparız ve kullanırız bunları konuşacağız. E, dün evde bahçe eğitimimiz vardı... Evde bahçe eğitiminde de, balkonumuzda, bahçemizde, evimizde her nerede ne varsa nasıl yetiştirebiliriz, neyi yetiştirmek istiyorsak, güneş açıları işte nereye koyabiliriz den başlayıp, tohumdan devam edip bütün detaylarıyla anlattığımız bir eğitim oldu. Harika. Kompost demiştik evde üretim. Evet. E, Organik atıklarımızdan. En basit şekliyle ve ev içerisinde yani şehirlerde yapılabilen, en rahat kompost türü solucan kompostu ya da bokaşı kompostu olarak görüyorum. Hı hı. Solucan kompostunda adı üzerinde solucanlarla çalışıyoruz. Onlar yiyorlar ve çıkardıkları şey de toprak oluyor. Toprağa hı. dönüşüyor ve içerisinde de pek çok toprak için yararlı bakteri var olmuş oluyor. O da sizin bitkilerinizi coşturuyor. Bokaşı kompostunda ise etkin mikroorganizmalarla, yararlı mikroorganizmalarla çalışıyoruz. O mikroorganizmaları atıklarımızın içerisinde aşılıyoruz ve bir nevi turşu yapıyoruz. O turşuyu da daha sonra toprağa gömerek yeniden toprak oluşturmayı sağlıyoruz. Peki şunu sormak isterim son olarak toparlayalım da. Sizin öykünüz kızınızın doğumuyla başlamış ve 10 yıldır da permakültürün içinde ...uğraş veriyorsunuz, daha çok permakültür tasarımcılığına, bu konuya ilgi gösterenler kimler ve daha fazla sayının katılması için neler yapılabilir toparlayalım ve vedamızı yapalım? E, herkes, ilgi duyan herkes katılabilir, kimlerin Hı. ilgi duyduğu kendi içinde, Hani Hı. dışarıdan ben herhangi bir şey bilemiyorum, söyleyemiyorum, Hı. benim hikayem böyle başladı. Hı. Ben zaten toprağı seviyordum, bitkiyi seviyordum, İngiltere evimin bahçesi vardı, bahçede bir şeyler yapmaya Hı. çalışıyordum, hani içimde vardı... Ve bu da beni destekleyen ve bir yere taşıyan bir şey oldu. Her gün bir şey öğreniyorum. Öğrenmekten sıkılmıyorum. Devamlı olarak gerek internetten, gerek kitaplarla, gerek birilerine sorarak benim e, hayat boyu eğitim şeklinde bu devam ediyor ve edecek. Çünkü çok fazla öğrenilen şey var. Çok Yani dışarı çıkıyorsunuz, ağaç diyorsunuz, kuş diyorsunuz. Aa bu kuşun sesi kim olabilir diyorsunuz. Oradan oradan bir sürü kaynak açılıyor. Araştırıyorsunuz, buluyorsunuz ve bunu, buna değdiğiniz insanlar da işin içine çekiliyorlar yani aynı kuşun sesini merak eden bir başkası da çıkıyor ben mesela instagramdan yazıyorum diyorum ki bunu gördüm merak ettim bu ne aa ben de merak ediyordum diyor bir başkası ben de merak ediyordum diyor ve dolayısıyla bunları araştırarak bir grup oluşturuyoruz başlıyoruz çalışmaya onun ardından da bir başka yere evrilerek devam ederek gidiyoruz o yüzden de şehrin içerisinde kim bunu yapmak istiyorsa kendi içinde, kendi kalbinde, Hı -hı. kendi biliyor. Kimseyi zorlayarak bir şeye çekemeyiz. <gülüyor> Ama artarak devam edeceğine inanıyorsunuz herhalde İnanıyorum çünkü Hı -hı. E, şu anda Hı -hı. o kadar betonların içerisinde sıkışmış vaziyetteyiz ki Hı -hı. çocukluğumuzda e, yaşadıklarımızı yaşa yaşatamıyoruz kendi çocuklarımıza. Ve Peki. doğa yetersizliği sendromu denen bir şey var. O da ayrı bir programın konusu tamam. olsun. O halde bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim mi? Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu program için. Ben teşekkür ediyorum. Için. İlerleyen e, aylarda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Sevgili Dilek Yalçın Demiralp, kimya mühendisi, permakültür tasarımcısı konuğumuz bizlerle birlikteydi. Permakültürü konuştuk kendisiyle. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Yeşil Gündem'den bugün için ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Yeşil gündem